والعاديات <Gülüyor> ضبحا nefes nefese koşan koşarken tırnaklarıyla kıvılcımlar saçan sabah erkenden baskın basan o esnada tozu dumana katan Derken, düşman kuvvetinin ortasına dalan atlar hakkı için ki, اِنَّ <gülüyor> Gerçekten insan, Rabbine karşı çok nankördür. وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ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 derlenip ortaya konulduğu zaman İnna rabbahum bihim yawma idin lahabir İşte bilhassa o gün Rableri ondanın bütün yaptıklarından haberdardır